Çünkü şöyle başlamıştık, belki aramızda olmayanlar vardır önceki haftalarda, onlar için tekrar hatırlatayım. 20. yüzyıl yolculuğumuzun ikinci durağında varoluşçuluk konuştuk. Jean-Paul Sartre özelinde daraltmaya çalışmıştım. Özellikle başkası cehennemimdir sözü üzerinden, insanın verili bir özünün olmadığı, ...yaşam boyu varlığımızı öğren dokuyan ve renklendiren ince ince tecrübelerimizin olduğu... ...bu tecrübeler ile bunların birleşimi ile kaderlerimizi belirlediğimizden bahsetmiştik. Tükenen şeylere dikkat çekmişti. Ve özneler arasılığın bir temsil krizine 20. yüzyılda döndüğünden bahsetmişti. Ve özgürlüğün de içimizde olduğunu söylemişti. Yani özgürlük dışımızda değil, içimizde bizce kurulan... Bizimle doldurulan e, bir durumdur diye. Şimdi bu hafta ne yapacağız? Bu hafta 20. yüzyılda felsefe yolculuğu, e, disiplinler arasılık ve anlam üzerinden tamamlayacağız. Yani Jean-Paul Sartın yaşam üzerinden kurduğu anlamı, bir başkasına hesabı katarak kurduğu anlamı bu sefer de sosyal bilimler metodolojisi ve kültür çalışmaları üzerinden ...20. yüzyıl nasıl tamamlıyor ve 21. yüzyıla nasıl bir miras bırakıyor... ...bunlar üzerine konuşacağız. E burada da daha çok Adorno ve Horkheimer'ı zaman zaman da Marcus'a gireceğiz. Şimdi, 20. yüzyıl genel itibariyle karamsar bir yüzyıldı. Buradaki karamsarlık nereden kaynaklanıyordu? Pek çok şeyden hatırlarsanız saymıştık bunları savaşlar, trajediler... Bir diğer şey, sosyal bilimcilerin ya da felsefecilerin ya da kritik yaklaşımların söylediği şey... ...20. yüzyıldaki bu acıların temelinde akla duyulan aşırı güven belki söz konusuydu. Bilimin ve teknolojinin bu anlamda kullanımı ve insan aklının doğaya aşırı egemen oluşu, kendisini adeta bir kurucu özne olarak temellendirişi bunlar vardı. Bir diğer şey de Bu öznellikte sınır tanımazlığı idi. ...ve belki de tarihsel kökenlerinden kopmasıydı, tarihi reddedişiydi. Şimdi peki ne yapılabilir, nasıl toparlanabilir, 21. yüzyılda nasıl daha iyi bir düşünce ve akıl mirası bırakılabilir? Bunlar üzerine konuşacağız. Şimdi Horkheimer'ın, Adorno'nun, genel itibariyle Frankfurt Okulu'nun dikkati çektiği konular aslında özetle de elinize yer alıyor. <gülüyor> i̇letişim, politik bilinç, insan-kültür ilişkisi gibi... Bunlar, bunlar üzerinden e, tartışmalarını yapacaklar. Burada ne demek istiyorlar? Öncelikle şunu düşünelim. Mesela günümüz dünyasının yaşam koşullarını belirleyen ya da farklılaştıran şeyler neler olabilir? <gülüyor> Şöyle sayıyorlar. Mesela Frankfurt okuluna göre sınırların kalkması. Hangi sınırlar bunlar? Ülke, ülkesel sınırlar, evet fiziki sınırlar, ahlaki sınırlar, aklın sınırlılığı, İletişim alanındaki sınırlılık hemen hemen her alanda sınırın katması, sınırlar problemi. İkincisi dünyanın küçülmesi, özellikle Dünya Savaşı ile birlikte olan bir şeydi tabii bu. Günümüzde iletişimin hızlanması, yaygınlaşması, bilim ve teknolojideki hızlı ilerleme, insanların şehirler ve bölgeler ve ülkeler arasında dolaşımının artması insana verilen değerin, insan haklarının korunmasının, uluslararası arenaya taşınması ve buradaki uygulamaların farklılaşması. Başka neler olabilir? Mesela aklınıza neler gelebilir? Frankfurt Okulu'nun saydığının dışında, 20. yüzyıldaki yaşam koşulları, farklılaşan yaşam koşulları nelerdir sizce? Efendim? medya. İletişim, medya. Propaganda faaliyeti var mesela. Yani... Nazi şey, propagandası, bir propaganda bakanının oluşu, mesela önemli bir şey, kırılma noktasıdır. Bilgi sosyolojisi açısından, bilginin toplumsal kullanımı açısından. Başka 20. yüzyılın öznesinde ne dertler var? Soğuk savaş. Soğuk savaş. Savaşın tek bir biçiminin olamayacağı, farklı biçiminin olacağı, soğuk savaşın sıcak savaştan daha can alıcıcı olduğu meselesi karşılaştırırsanız. mesela 20. yüzyılda bir iktisadi buhran var, değil mi? 20. yüzyıl insanını belirleyen bir şey. Ekonominin kendisine bir yaşam alan olarak bütün açıklığıyla, bütün trajedisiyle ulusal değil, uluslararası global boyutta dayatması var. Belli tezlerin, mutlak tezler müsbece sunulması var. Ee, özellikle hani bu Frankfurt okulu'nun söylemleri içinde tartışma, postmodernizm sınırlar içerisinde oluyor. Belki modernitenin krizi, acaba modernite mi diye konuşuyorlar. Sovyet devrimi var, onları da iki hafta önceki şeyde görmüştük. Tek bir devrim dediği, devrim içinde devrim, devrimmiş gibi gözüker devrim, devrim olamayan devrim, devrilen devrim gibi pek çok şey var, dönüşümleri var. Şimdi bu kavramların hepsini 20. yüzyılda tek bir şey altında toplayabilir miyiz? Bunu aslında 1980 sonrası küreselleşme adı altında yapıyoruz. 20. yüzyılda Frankfurt Okulu'nun, Adorno'nun, Horkheimer'ın, Marcus'un ve diğer sayımında Habermas'ın falan yaptığı şeyle içerisinde bütün bunları biz eleştiri kavramı içerisinde toplayacağız. Neyin eleştirisi? İnsanın eleştirisi, insanın bilgisinin eleştirisi, insan bilgisinin kullanımının yani bilimselliğin eleştirisi ve bunların siyasetle olan bağının eleştirisi. Şimdi bu durumda Frankfurt Okulu belki de bir anlamda hermenötik de bir yöntem kullanarak şunu yapıyor. Benim nesne dediğim şey eskisi gibi değil. Özne dediğim şey eskisi gibi değil. Özneler arası ilişki eskisi gibi değil. Eskiden kastı ne? Aydınlanmanın, modernitenin ya da Descartes'ın ayrımının ortaya koyduğu mutlak biçim ya da tanım. Böyle değil. Ne var peki? Her biri politikleşmiştir Frankfurt Okulu'na göre 20. yüzyılda. Bu politikleşme ya da bu siyasallaşma nasıl olmuştur? Bazen siyasetin eliyle, yani siyasal gücün eliyle doğrudan, bazen de iletişim olanaklarıyla, dediğiniz gibi ekonomik politikle, bazen de sanatla, sanatın kullanımıyla ama her alanda bir iktidar mücadelesi, bir itaat duyma, itaat duymama tartışması söz konusu olmuştur. Bunlar nedeniyle artık ülkelerin, ülkelerde yaşayan insanların kurtuluş niyetleri de farklılaşmıştır. Yani sadece salt bir felsefe, bir ontoloji, bir epistemoloji değil. Bunun ardında yatan ideoloji ve buna dair kafa yorma eleştirel teorinin başlangıcı olacak. Bakın ideoloji geldi o zaman işin içine. Yani 20. yüzyılı felsefesinin Sonlarına doğru artık ideolojik olmayan ne kaldı diye sormaya başladık. Her şey ideolojinin kullanımının bir parçası oldu ve bu şekilde devlette de değişti, bireyde değişti, bireyin öznerliği de değişti. Eleştirel teorinin eleştirel oluşunun bir başka anlamı pozitivizmle olan tartışmalıdır. Neden? Çünkü pozitivizme bir karşı duruşları var. Peki niye karşı duruyorlar? Çünkü diyorlar ki bilgi, dünyanın dışa yansımasının duran bir bilgisi değil. Hareketli, aktif, kendisini yeniden kuran, değerlerle yeniden yeniden yorumlanan ve değerlere göre farklılaşan, aktif olarak kurgulanan bir şey. Pozitivizmin ilk başta söylemekte olduğu kesin, kati ya da herkes için aynı doğruluk değerini taşıyan şeyler üzerine söylediklerini eleştirel teorideki olanlar ...farklılaştıracaklar, pozitivist nosyona karşı çıkacaklar... ...bunun yerine tarihsel toplumsal karakteri ön plan alacaklar. Yani varoluşçuluk, evet özgürlük falan dedin sen ama... ...oradaki özne nasıl bir özne? Sen oradaki özneyi farklı düşünüyorsun. Özne artık öyle tek başına değil, yalnız değil, ideolojilerle sarılmış, kuşatılmış... ...ben özneyim demenin bile bir ideolojisi artık söz konusu diyerek... Pozitivizme karşı çıkıyorlar. Bir başka karşı çıkışları daha sonra bunu geç dönemlerde, Gramsci'de, Lukaç'ta ve Altuzer'de de görüyoruz. Bilimin de bu anlamda pozitiviz gelenekten biraz koparak tarihsel toplumsal karakterinin ön plana çıkarılması, tartışılması söz konusu. Şimdi eleştirel teori o zaman birincisi, az önce söylediğimiz küreselleşme, bugün adına küreselleşme dediğimiz farklılaşmaların dokularını araştırıyor. İkincisi yöntem olarak pozitivizmden çıkıyor ve böylece ideolojiyi plan alıyor. Üçüncü olarak da geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki bağlantıda farklı şeyler söyleniyor çalışıyor. Şimdi geçmişle şimdili arasında bir bağlantı kurmanın, geçmiş, şimdi gelecek arasında bir bağlantı kurmanın, farklı farklı kurmanın ne anlamı var? Mesela canpol saat içi. Geçmişin bir önemi var mıydı? Yok. Çünkü geçmiş çok önemlidir derseniz hani bir öz belirlemiş oluyorsunuz. Bir tür nostalji duygusu. Bugünlerde işte sosyolojide Michel de Certeau çevirileri falan gibi onun söylediği gibi nostalji o anlamda bir yetememezlik duygusu gibi. Halbuki sen varoluşunu hep yeniden kuruyorsun. Bırak geçmişi. Hani şimdi ve burada o anda özgürlüğünü aktif biçimde kur diyecek. Gelecek nasıl olacak? Gelince göreceğiz. Varmış çocukta. Aydınlanma düşüncesinde kurarsak nasıl? Aydınlanma düşüncesinde geçmiş ve bugün açısından geleceğe dair bir kötümserlik söz konusu. Yani aydınlanmacı ya da aydınlanmanın da, dayandığı idealist kökenle düşünürseniz gelecek hep daha kötüye doğru gidecek. Çünkü insanın aklının kullanımında yetkinleşmesi yeterince sağlanamadı. Geçmişteki bazı şeyleri arıyoruz. İşte oradaki akıl tanımı bozulmasaydı keşke. Keşke postmodern şeyler olmasaydı bu akıl tanımına darbeler. Altı oyulmasaydı da günümüzde şu değerler korunabilseydi diyoruz. Eleştirel teoride diyor ki, kötümser değilim. Ama e, geçmiş açısından, daha doğrusu geçmişin hesabının bugün sorulacağı veya geçmişteki adaletsizliklerin, Bugün giderilebileceği konusunda karamsar. Bakın böyle bir ince fark var, ince çizgi var. Bunda ne demek istiyorlar? Yani geçmişte olan işte iki dünya savaşı, bunun etkilerinin bugün belli şekilde giderilmesi söz konusu, ama tamamen adaleti sağlayabileceğimiz konusunda kuşkularımız var. Erbi pozitivist bakışlı. ...ya da pozitivizmin dayağının tün aydınlanma temininde baksaydınız... ...geçmişin hesabı kesilir, bir neticelenir, bir şey sunulur ve ilkeye bağlanır. Halbuki eleştirel teoride böyle bir şey yok. Geçmişin bugüne taşınmasında adaletsizlikler sürmeye devam ediyor. Bazı adaletsizlikleri gideriyoruz, bazılarını gideremiyoruz. Geleceğe yönelik olarak hepsinin giderilmesi mümkün değil. Neden mümkün değil ya da bu anlamda neden bir karamsarlık söz konusu? Çünkü bilinç zedelenmiş durumda. Yani bu türden bir bilinç yok. Bilinçlilik durumu parçalanmış. Yine geçen haftayı düşünelim. Varoluşçular açısından bilinç, kendinde olan, kendi için olan ayrımı vardı. Bütün bunlar üzerinden aşarak kendisini kurmak üzerine bir harekette bulunuyordu. Eleştirel teoride diyor ki ne kadar aşmak istersen iste... Aşma dediğin şey bile belli bir ideolojiye veya belli bir şeye bağlanacaktır. Bu bağlantıda kültür endüstrisi içerisinde yer aldığımız için bütün aşma hareketlerimizin kendileri de belli anlamda aşamamış olacaktır. Ama bu bir şey yapmamak anlamına mı geliyor, eleştiriyi bitirmek anlamına mı geliyor? Hayır. Eleştirel sosyal bilim aksine eleştirel düşünce, eleştirel sosyal bilim buradaki anlamı, Felsefenin kattığı veya siyasallığın, toplumsallığın, tarihselin kattığı anlamın daha geniş boyutlarıyla hatta günümüzdeki yansımalarıyla birlikte düşünmeye başlıyor. Bu anlamda eleştiren teorinin belki de en önemli özelliği disiplinler arası çalışma başlığı altında olan anlayışı kendisini açmasıdır. Artık günümüzde cinsellik mi diyorsunuz? Cinsellik işte o alanla ilgilenen bir bilim dalının işi değildir. Bunun psikolojik, sosyolojik, felsefi, tarihsel, pek çok temeli, iktisadi temeli olacaktır. İktisadı da arada sayayım da moraller bozulmasın. Var tabii ki. Fetişizme dönüşmesi mesela. Eleştirel teori diyecek ki çağımızın en büyük hastalıklarından biri kavram yerine fetişin kullanılmasıdır. Neden? Çünkü kavramlar fetiş haline gelmiştir. Herhangi bir kavram düşünün kafanızda ve onun... ...ilişkilendirilmediği bir şey bulmaya çalışın, hemen hemen yok. Her şey bir başka bir şeyle ilişkilendirilerek o ilişkisellik içerisinde fetişleştirilmiştir. Diğer adıyla toplumsal tarihsel düşünürsek, bireyden bağımsız düşünürsek metalaşmıştır. Meta, fetiş, nesnenin yeniden üretimi, bütün bunlar eleştirel teorinin anlatmaya çalıştığı şeylerdir. Böylelikle ne hayal ediyorlar? Eğer biz bir toplumu anlamaya çalışıyorsak, insanlığın dertlerini anlamaya çalışıyorsak, tek bir bilim dalıdan, tek bir bilimsel açıklamanın içerisinde kalmıyoruz. Aksine bunları disiplinler arası adeta bir kültür incelemesi gibi görüp bunun e, dibine bulmaya çalışıyoruz. Bir arkeolojisini yapacağız. Nasıl yapacağız bu arkeolojiyi? Bu anlamda siyaset bilimini, psikoanalizi yapacağız. Sosyolojiye, felsefeyi, kültürel eleştiriye, mülkiyetle, iş bölümüyle ilgili bütün kuramları, aile bağlarını, kültürel ağları, her şeyi görünür ve görünür olmayanlarını ortaya çıkaracağız. Bu durumda cinsellik, aile rolleri, mesela iş yeri ve mesai kavramı, bütün bunlar eleştirel sosyal bilim içerisinde determinizmden, yani nesnel, genel geçer bir tanım vermek yerine durumları açıklamak açısından e, kavramsallaştırılır. Nasıl kavramsallaştırır? Eleştirel teorine tabii ki kavramsallaştırmalarında Marksist bir damarı olduğunu unutmamak lazım. Yani özellikle Kurtul Hoca'nın önceki haftalarda söylediklerini hatırlayalım. Bu anlamda diyalektik ve belki de diyalektik materyalizmin bir biçimde kullanımı söz konusu. E, nasıl söz konusu? Şöyle ki eleştirel Sosyal bilim kişilerin kendi özgürlüklerinden sorunlu olduğunu tamam söyleyecek ama diğer yandan özgürlüğü veya özgürlüğün sağlanması karşısında da bir baskının da olduğunu söyleyecek. Baskı karşıtı durumların nasıl yaratılacağını da söyleyecek ve bu ikisi arasında bir eleştiri kurarak onun tez, antitez, sentez meselesi içerisinde buluşmaya, buluşturmaya çalışacak. Mesela aydınlanma ve özgürleşme. Bireysellik ve toplumsallaşma, kendi ve başkası, bütün bunlar eleştirel teori içerisinde böyle bir düşünmenin konusu olacak. Nesnellik derseniz, nesnellik eleştirel anlamda ya da bu eleştirel teorinin kurduğu anlamda içerisinde doğrudan herkesin evet diyebileceği bir nesnellik değil. Çünkü bu nesnelliği kendi içine kapanan bir düşünceyle ele alamıyor. Artık bunun içerisine giren farklı farklı şeyler var. ...o anlamda eleştirel teorinin kurucuları bütün bu yaklaşımlarına tarihsel temelleri koymuş oluyorlar. Ee, eleştirel teorinin aydınlanma ile olan ilişkisinde peki başka neler diyebiliriz? Bir kere Horkheimer ve Adorno'nun temel yapıtı olan aydınlanmanın diyalektiğine bakılabilir. Ee, eleştirel teorisyenlerin bu konuda görüşlerini içeren bir baş eserdir. Yani sizler de aydınlanmanın diyalektiğine bu anlamda bakabilirsiniz... Burada dört temel üzerinde dururlar. Birincisi, aydınlanmanın gelişim sürecinde dilin bir güç oluşu. İkincisi, doğal şeylerin körü körüne nesnel olanla, doğal olanın başatlığında otokratik özneye bağlı hale gelişi. Bu anlamda aydınlanmanın mantıksal olarak baskıyı aşırı düzene, toplumun total olarak yönetilmesi yani faşizme neden olabilme yollarını açtığına... Üçüncü olarak kültür endüstrisinde o kısımın e, aydınlanmanın nasıl ifadesini sinemada, radyoda e, bulan ideolojik gerileyiş ve kitlelerin bu anlamda aldatılmasında. Dördüncü ve son bölümde de barbarlığa geri dönüş öyküsü olarak. Dördüncü ve son bölümünü artık günümüzde Edward Said'in işte barbarlarla ilgili söylediği şeylere bakarak anlayabiliyoruz. Levin asla anlayabiliyoruz. Bu anlamda da açık bıraktıkları, uçlarını açık bıraktıkları şeyleri de günümüzde eleştirel teoriyi tamamlamaya çalışanlar var. Peki aydınlanma bu kadar hani bir hasar bırakarak 20. Yüzyıla mı bir mirasla mı geldi? Burada aslında aklın kendisinin değil, aklın kullanımının meselesi söz konusu. Yani burada eee işte metafiziğe mesele aşırı saldıran bir akıl aslında metafiziğin içerisindeki bazı sorunların e, filizlenmesine yol açtı. Aksini söyleyerek form taşıma eylemi, onları belli bir formda ifade etme eylemi ve dil içerisinde kalarak bunları söyleme eylemi bu anlamda insanlığın e, pek çok biçimi feda etmesine yol açtı. Kısaca söylersek aslında eleştirel okul... Şöyle bir şey yapıyor, Wittgenstein'ın susun dediği noktalarda konuşalım diyen bir okul. Ha Burada bir tehlike tabii söz konusu ve postmodernizmin işine yarayıp yaramadığı da orada tartışılıyor. Peki Wittgenstein bize susun derken, hani oralarda sessizlik hakim olmalı derken ne demek istemişti? Bunlar aklın konusu, felsefenin konusu değil. hani Burada saçmalamaya başlayacağız en basit tabiriyle. Farklı bir şeye doğru gidiyoruz. Onun için bu konularda susalım derken hayır diyor eleştiren teori. Bence veya bizce hemen hemen her şeyi aksine daha çok konuşalım ve konuştukça bunların önemlerini getirdiğine görelim. Yani bunlar konusunda konuşmak aslında çıkar sağlamak adına veya bizim için hepimiz için bir çözüm sağlamak adına daha önemli. Çünkü aydınlanma veya aydınlanmacı akılla bunları yapan bu türden bir davranışı gösteren, biçimde söyleyen teoriler aslında kendi kendini tahrip etmiş durumdadır. Eleştirel teori bu anlamda pozitivizminde en büyük saldırıyı pozitivizmin yaptığını, işte aydınlanmayı en büyük şeyi Kant Kant'tan daha çok savunanların yaptığını söyleyecek ve bu anlamda doğa bilimiyle sosyal bilim arasında bir geçiş bulmaya çalışacaktır. Günümüzde eğer okumak isterseniz, eğer bunlara ilgi duyarsanız, sosyal bilim metodolojisi açısından e, sosyal bilimleri açın. Mesela adlı kitap. Wolterschstein'ın iki kültürü aşmak adlı söylediği şeyler. Bunlar üzerine bakılabilir. Bunlar yine bu eleştirel teori içerisinde sosyal bilimlerin bu kendinde kalmalarını nasıl açacağını söylüyor. Şimdi dönelim sosyal bilimlerin kuruluş aşamalarına ve oradan eleştirel teorinin yolculuğuna bakalım. Bir kere Auguste Comte mesela felsefenin e, sosyolojiyle bağlarını koparıp sosyolojiyi apayrı bir bilim olarak kurmak isterken ne düşünmüştür de bunu yapmıştır? Pozitivizme daha kayarak bunu yapmıştır. Peki Comte mesela veya Durkheim veya işte Weber sosyal durumu oldukça iyi anlatmış mıdır? Eleştirel teoriye göre hayır anlatamamıştır. Çünkü bu bakış açısı ...belli bir şekilde topluma bakış açısıdır. Bunun tam tersini de iddia edebilirim. O zaman bu türden ayrılışlar... ...fiziksel yasaların değişmezliğinin... ...sosyal bilimlere, topluma entegre edilişi... ...bu anlamda çok olumlu sonuçlar vermemiştir. Bunun yerine daha kapsayıcı... ...tartışmayı ele alan... ...iddiaları birbiriyle karşılaştıran... ...söylemlere ihtiyacımız vardır. Peki ey eleştirel teorisyenler... ...nedir derdimiz 20. yüzyılda... ...tamam ideoloji, ideoloji diyorsunuz... ...bu ideolojinin nesnesi nedir? Kültürdür. O zaman eleştirel teorinin... ...bilimi de, bilgiyi de... ...bütün bireysel sorunları da... ...bütün toplumsal sorunları da... ...kültür kavramı içerisinde incelediğini... ...söyleyebiliriz. O zaman... ...ideoloji ve kültür... ...ve ideolojinin kültürü nesneleştirmesi... ...bazen de kültürün ideolojiye... ...nesneleştirilmesi... ...yüceltmesi söz konusu olabilir. Ve burada daha da farklı bir şey var. Kültür adeta... E, ...tarih içerisinde, felsefe içerisinde... ...bireyselmiş, bireysel katkılarla... ...entellektüel düzeyde... ...ortaya konuluyormuş gibi düşünse de... ...düşünülse de... E, ...eleştirel teorisyenler... ...diyecekler ki hayır... ...kültür aslında günümüzde üretilen bir şeydir. Yani üretime girmiştir. Adeta Fordist üretim tarzında olduğu gibi... Nedir Fordist üretim tarzı? İki kişi karşılıklı bir ürün üretiyoruz. İşte bu seri üretimde banttan geçiyor. Kendimize yabancılaşmışız, karşıdaki kişiye yabancılaşmışız. Önümüzden geçen ürünün yapılı ve bitmiş halini görmüyoruz. Yapacağımız iş çok kısıtlı. Bilgisayar üretiyoruz, ben bir civatayı sıkıyorum. Karşımdaki arkadaşı oradan bir işte jack takıyor, ona bir şey oluyor ve bizden çıkıyor gidiyor. Öyle bilgisayarlar üretiyoruz ki maaşımızı koysak alamıyoruz ikimiz de. Bu arada bu üretim süreci içerisinde birbirimizle konuşamıyoruz, birbirimizin gözlerinin içine bakamıyoruz. Evde hanım hasta onu düşünemiyoruz mesela gibi böyle dertlerimiz var. Yani yabancılaşmamız çok görünüyor. Aynı bunda olduğu gibi kültürde de bir endüstriyel üretime doğru geçildiyse eğer ki bunun yolu ideolojik olarak açılmıştır ve kapitalist süreç böylelikle ayakta kalmaktadır, bu durumda halimiz fena. Yani çok bel bağladığımız, kültür içerisinden sağlayabileceğimiz olanaklarda artık eleştirinin konusu olabilir demektir. Burada nasıl yapabiliriz? Yani Frankfurt Okulu'nun söylediği şeyleri nasıl örnekler geliştirebiliriz? Ee, sanatta, kültürde birazcık izliyorsunuzdur değişimi fark ediyorsunuzdur. Bir tiyatroya gidiyorsunuz. Tiyatroya gittiğinizde tek kişilik stand-up Adı da stand-up. Zaten orada başlamış bakın endüstri. Markalaşmış. Marka değeri var. Stand-up. Tek kişilik gösteri. Tamam. Gittiniz. Mesela dekor yok. Dekor yerine ne var? Bir ekran var böyle. O ekranda gösteriyor. Şimdi sizi Viyana'ya götüreceğim. Buradan Viyana resimleri geçiyor. Veya çok klasik olarak Hani bildiğimiz ve operada hani o görmeye istediğimiz dekor yok. Masraflı. O dekor için eski sanatçılar gibi dekor üreten birilerini mi bulacağız? Ne gerek var? Onun yerine iniyor bir perde. Oradan gösteriyor. Ne yapmış oldu? Geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki bu karamsarlığı. Giderek mesela buradaki fiziksel gösterge kendisini sanal bir göstergeye bırakmış oldu. Bunun üretilmesine yatırım yapılmış oldu. Peki bunun üretilmesi eskiden tiyatroda çalışan kadrolu dekorcu veya bu dekor sanatçıları gibi bir sanatçılık isteyen bir şey mi? Hayır. Çok da paket program, çok da ruhsuz aslında, çok da şirketsel bir yerlerden alınan, konulan, kopyalanan, seri üretime geçilmiş bir şey. Onun için ee, bizim mesela hocalarımızda da gelenek olarak vardır şu powerpointleri belli şeyler sevmezler hocalar belli hocalarımız bunun işin kolay olduğunu söylerler, önemli olan sözle süslemektir sınıftaki o paylaşımı anlatımı yaratmaktır öyle şeyler görürsünüz, bir toplantılara gidersiniz, bir de özellikle kişisel gelişim toplantıları falan bunu çok kullanır youtube'dan 3 tane video tık tık tık İki tane slide, bunlar da yabancı diller çevrilmiş. Al paraları cebe, insanlar da aynı güzel kendimin farkına vardım deyip çıkıyorlar. Kendine farkına varmak nerede? Bir parayı öderken, iki sertifikayı eline aldığında ve beş dakika. Bu serlen geçen yıl fenomenolojide konuştuğumuz, tesakla konuştuğumuz psikolojizme işin dönüşmesiyle ilgili bir şey. Yani bakın ideolojileştirilmiş, ideolojik olarak dönüştürülmüş izim haline dönüşmüş, seri üretime girilmiş, herkes aynı şekilde yapar olmuş. E, bu herkesin aynı şekilde yapar olması, işte sanat, sanatın, daha doğrusu zanaatin orada geriye itilmesi, yaratıcılığın seri üretime bağlanması, kalıplaştırılması, bu anlamda bir yabancılaşma getiriyor. Peki insan nasıl insan olur? İnsan kültür sayesinde insan olur. Kültür dediğimiz ve bizim bütün hayat hikayemizi anlatan, ...türümüzün de bu doğada ne yapıp ne ettiğini söyleyen şey bir bakıma bir başka yüce nesnenin e, adeta ürünü haline getirilmiştir. İşte acı olan budur eleştirel teoriye göre. Eleştirmesi gereken de budur. Peki nasıl yapacağız? Yani Fordist üretim tarzından bunu nasıl çıkaracağız? Bazı noktalarda da çıkaramaz hale geliyoruz. Burada şunu unutmamak gerekiyor... Aynı diyalektik süreçte olduğu gibi, evet bu böyle ama şöyle de olmalı ya da bu böyle de olabilir. Geçmişte böyle oluyordu ve böyle olmasından şu kayıpları yaşıyoruz diyerek tarihselliğe, toplumsallığa, hafızaya, kültürü kültür yapan kimlik özelliklerine, kültüre dair yitilmemesi gereken çok özel küçük noktalara dikkati çekmek eleştirel teorinin amaçlarından biridir. Bunu nasıl yapacak? Bunu yapabilmek için şunlara ihtiyacı var. Antropoloji, yine bir etnografya çalışması belki. Özellikle günümüzde Garfin çok özdeşleşen etnometodolojik çalışmalar. Kültür incelemeleri, GERDS ismi mesela akla gelen. Bunların yaptığı gibi ve bunlarla besleme insan felsefesi mi yapıyorsunuz? Antropolojiye gitmeniz lazım. İnsan felsefesi mi yapıyorsunuz? Etnometodolojiye gitmeniz lazım. Tarihe, sosyolojiye gitmeniz lazım. Oturup ben böyle gökyüzüne bakıp hani eski çağ felsefesinin yaptığı gibi insan şöyle bir varlıktır diye spekülatif bir felsefe artık yapamam bu çağda. Çünkü spekülatif olarak yaptığım bu felsefe metafiziğe mahkum olacaktır. Metafiziğe mahkum olan bu türden bir felsefe bu kültür içerisinde kurucu, yapıcı bir öğe olamayacağı için hızla tüketilecektir, bitecektir ve kendisini var edemeyecektir. Böyle bir durumu var. Evet, kültür böyle. Sanatta böyle evet. Yani interaktif sanat söyleminde böyle özellikle kendini gösteriyor. Van Gogh İstanbul'da gidiyorsunuz. Van Gogh yok. Yani eser yok ki. Hani nerede? Giriyorsunuz sisler, sis bombaları, alttan bir efekler. Ay Van Gogh'un e, şeyinin içinde yürüdük. Tablosunun içinde yürüdük. Selfie çekelim. Bitti. Ne yaptın? İstanbul Modern'de gezdik. Evet çok güzel sanat dolu bir gün yaşadık. Şimdi bu durum işte eleştiriye muhtaç bir durumdur. Ha Burada eleştirilen peki nedir? Belki onu da açmalıyız. Burada eleştirilen eğer birey ve bireyin değişimiyle ilgili bir şeyse bundan pek bir şey elde edemeyiz diyecek eleştiren teori. Aslında burada eleştirilmesi gereken bireyi bunların içerisine sokan yeni kültürdür. Bireyi <gülüyor> özür dilerim. Bireyi bunlar içerisinde kendisini bir şeymiş gibi sanmasını sağlayan ve bunun kitleselleşmesi meselesidir. O halde kültür endüstrisi bir diğer taraftan da kitle endüstrisi ya da kitle toplumu kavramıyla karşılaştırılabilir. Yani eleştirel teori öyle bir noktadan bakın şöyle bir yere geldi. Birey dediğimiz birey ve özgürlükler noktasından Kitle kültürü içerisinde, bireyin bu kitleler içerisinde kendi kültürünü koruyabilmesi ya da var edebilmesi gibi bir noktaya gelmiş oldu. Neden kitle kültürü, neden toplumsal bir şey olarak görmüyor? Çünkü toplum, toplum olma özelliğini yitirdi eleştirel teoriye göre. Ya bunu nasıl yitirdi? Eleştirel teoriye göre toplum dediğimiz yapı mesela sınıfsal bir yapıydı. Sınıf dediğimiz durum ortadan kalktı. Adorno'nun Urkayfır'ın kendisi, şimdi benim açıklayacağım gibi açıklamayacak ama ben biliyorsunuz durumu güne taşımakla ilgili bir şeyim var, isteğim var, onun için söyleyeyim. Mesela günümüzde sınıf dediğimiz ya da sınıfı temsil edenlerimiz bir işçiyi tanır mısınız? Sokakta geziyor, bu işçi, bu memur, bürokrat herhalde gibi bir sınıf sallaşma tanır mısınız? Tanıyamayız artık. Çünkü onun herhangi bir sınıf bilinci de kalmamıştır. Sınıfsallığı da yeniden üretime girmiştir, farklılaşmıştır. Onun için sınıf bilinci maaşından kesilen bir sendika payı olarak kalır. Sendikanın yüce şeyleri, binaları olarak kalır. Sendika başkanının makam aracı vardır. Sendika başkanının sekreterleri vardır. Sendika başkanı işçisinin derdini bilmez mesela. Eğer öyle bir yabancılaşma oluyorsa... İşte bakın kitleselleşmiştir ya da kişiler kendi durumlarından uzaklaşmıştır. İşçi dediğiniz, sınıfsal olarak bunu kendisine söyleyebileceğiniz, bu anlamlandırmayı yapacağınız kişinin ihtiyaç ve talepleri kendi sınıfının dışında belirlenmektedir. Dolayısıyla bir işçinin de işte bir iPhone alma özgürlüğü vardır. Bu özgürlüğünü kullanabilmesi için 24 ay taksit yapar. Bu tarafta e, mülkiyeti yoktur, işte kendisi kiradadır yıllardır, çocuğu hastadır, çocuğunu hastaya doktora götürecek parası yoktur. İşte bu gerilimler eleştirilmesi gereken şeydir. Bunu yaratan işçinin kendisi midir? Eleştirel teoriye göre hayır. Bunu yaratan şeylerden biri bu sınıfsağlığın yanlış tanımlanmasıdır. Ya da tanımlanan bu sınıfsağlığın yeniden yeniden farklı biçimlerde farklı amaçlarla tanımlanması meselesi. Bu tanımlamalar ya da bu tür sınıfsallıklar ya da bu tür aidiyetler bireyin kendisinden de çıkmıştır. Yani kendi elinde değil artık. Şöyle bir noktaya geliyoruz 20. yüzyılın bu felsefe yolculuğunda sonlarda. E, bireyin özgürlüğü var. Birey ne yapabilir bu özgürlüğü için? Eleştirerek çığlık atabiliyor. Başka da bir şey yapabiliyor mu? Harekete geçmesinin önünde ne engel var? Koskoca bir endüstri var. Bunu şöyle düşünelim, bunu açıklamak için bir noktaya gelmemiz gerekiyor. Özne dediğimiz kavram eleştirel teoride farklı bir alana taşınmıştır. Özne artık birey tek başınalık, nesneyi bilen özne, epistemolojideki özne değil. Bu anlamda devlet mesela eleştirel teorisinden bir öznedir. Sanat kurumları öznedir. Bunlar nesnelle nesnelleştirilmiyorlar nesneleştiriliyorlar yani devlet bir özne olarak davranarak kendisini nesneye benzetmeye çalışıyor. Halbuki sen bir nesne değilsin. Nesne olmak senin için bir düşüştür. Sen öznelliğine kurmalısın. Bunu yapmıyor. Bunu yaparken de 20. yüzyılda neyi yapmaya çalışıyor? Öznelliğine kurmak için diktatörlük yapıyor. 20. yüzyılın en önemli özelliğinden biri. Yani diktatörlüğün, faşizmin çok fazla başar bir şekilde ortaya çıkışı. Sen bir şahıs değilsin ki, hani devlet bir şahıstan ibaret değil ki ama devlet diğer taraftan bir amblemden de ibaret değil. Yani onun mesneleştirilmesi, bir endüstriyel şekle dönüştürülmesi bu anlamda eleştirel teoride yanlış ve yeni baskılara yol açan bir yöntem olarak görülüyor. Sağlık, doktor mesela... Ahlak, erdemler, daha doğrusu erdem ve erdeme dayalı bütün duyuşlar diyelim. olarak kullanınca başka bir akım oluyor çünkü. Bütün bunlarda karşımıza çıkan şey nedir? Her birinin kendisinin özne oluşudur ama bir diğer yandan da nesneleştirme çabalarıdır. Günümüzde ne olursa olsun, neye ulaşmak isterseniz isteyin, bir yapıyla karşılaşırsınız. Yani sabah evden çıktınız. Ee, çok rahat yapabileceğiniz bir şey düşünelim. Bugün cumartesi bir şey yapalım. Sahilde bir yürüyüş yapayım. Sahile bir yürüyüşe çıkın, bakın. Taytlar, eşofmanlar, spor ayakkabılar, bir <gülüyor> e, renkli değil mi? Bir sektör var orada. Veya herhangi bir yerde spor yapmaya gittiğinizi düşünün. Spor endüstrisi söz konusu. Ee, kilo mu vermek istiyorsunuz? Bilmem ne tipe işte... Crossfit diye bir şey var. Crossfit'in bir tarzı var yani böyle. Herkes crossfit yapamaz. Öyle boş salınım ay kilo verdim ben yürüyüş yaptım diye. Onun bir tarzı var koluna bileklikli bir şey takacaksın. Saçına bilmem ne bandı <gülüyor> bir modası var. İşte bu durum yani insanın çok doğal olarak yapabileceği bir özne olarak yapabileceği bir yürüme eylemi bile. Yürüme ayakkabısı. Yürüme ayakkabısının içerisinde bilmem ne tabanı yürüyüş yolu yürüyüş yolundaki işte bilmem ne tipi kahve içme noktası bunun belediye eliyle yapılması, düzenlenmesi gibi gibi gibi gibi pek çok yapıya büründürülmüştür. Başka neler yaparsınız? E tuvalete gideriz. Yani gittiniz herhangi bir tesiste yemek yediniz falan. Tuvaleti değerlendiriliyor mesela, değil mi? Yıldız veriliyor falan. Tuvaletin temizliğiyle ilgili özel bir çizelgesi var. Her şey yapılandırılmış. El kurutmanın yeni biçimi var. İşte ne bileyim havlunun makineden çıkışı var. Var da var. Yani eskisi gibi değil. Sürekli olarak değişiyor ve daha da değişecek. İşte Japonların son ürettiği akıllı tuvaletler var. Yani oturduğunuzda bunları kayıda keşke alması. <gülüyor> oturduğunuzda <gülüyor> affedersiniz hani özne üşümesin bir dereceye ayarlıyorsunuz. 35 derece olsun şurası bakalım. Veya işte Arap ülkelerinde gördüğünüz sıcak sular akıyor falan böyle şeyler var. Yani bakın geçen hafta da örnek vermiştiniz. Ee, Mustafa Hocam burada mı? Yok bu, bu hafta. Duşampı örnek vermişti. Pisuvar'ın sanat nesnesi olarak taşınmasında olduğu gibi. Artık böyle yani aklınıza gelebilecek her şey bir yapı olarak, bir endüstriyel ürün olarak karşınıza çıkıyor. Peki çocuğunuz olacak, işte çocuğunuz olduğunu veya alacağını düşünelim. Çocukla ilgili yatırımları düşündüğünüzde neler geliyor aklınıza? Müthiş bir sektör. Mesela bizim bir öğrencimizle geliştirdiğimiz ve bu işte kapitalizm eleştirileriyle ilgili olan konferanslardan bir de Fransa'ya sürdüğümüz bir şey var. Ebebek diye bir şey var değil mi? Ebebek artık. Dolayısıyla artık anneler de e-anne oluyorlar. Yani anne çocuğa göre işte biberonunu internetten alıyor veya çocuğunun neden mutlu olduğunu gidiyor oradaki bebek ürünleri satan mağazadaki yetkili temsilciyle oluyor. O temsilciye eğitim veren bir kurum var, o kurumu eğiten bir başka kurum var. Yani endüstriyel ilişki insanın tuvalet gibi, yemek içme gibi, yürümek gibi, çocuk doğurmak gibi ve her Çocuk fotoğrafçılığı değil mi? Doğumla ilgili yani şey. Çocuğumu doğuracağım bu hastanemizde. Gidiyorum hastaneye. Paketler var. Platinyum paket, standart paket var. İşte ne olacak? İlk andan itibaren kamera girecek mi? Baba içeriye girecek mi? Girmeyecek mi? <gülüyor> Kitle kültüründen geldiğimiz nokta tüketim toplumu. Peki tükenen nedir? Burada eleştirel teoride tükenen özne. Tükenen toplumsallık onun yerine, toplumsallığın yerine farklı bir birliktelik demek ki kurulmuş. Tüketimin kendisi de tükeniyor. Asıl 20. yüzyılın sonlarında eleştirel teorinin bizi getirdiği ve düşünmenizi istediği noktalardan biri de o. Tüketmenin kendisi de tükenmiş durumda. Artık sanayi, özellikle iktisadi buhranla görülen ve buradan sonra çıkan şeyde yeniden üretim tarzına giriyoruz. Kültürün yeniden üretimi. Eğitimin yeniden üretimi, giysinin yeniden üretimi, bütün kullandığınız ev eşyalarının yeniden üretimi. Yani artık üretilenler bitmiş ve pazar doymuş. Bakın zaten buradan başlıyor söylemden. Pazar olarak görüyoruz, serbest piyasa olarak görüyoruz. Bu birliktelik biçimi içerisinde bir doygunluk söz konusu. Yeni açlıklar, yeni ihtiyaçlar çıkarmam lazım. Bunlara da eleştirel teorisyenler yaratılmış ihtiyaçlar teorisi diyecek. Ya da yanlış ihtiyaçlar diyecek. False needs diyecek. İngilizce orijinalde söylerse. Nedir false needs? Ee, herhangi bir şeyi yapmak isterken aslında ihtiyacınız, ihtiyacınız olmayan ama kendisine daha çok özen gösterdiğiniz bir başka şey. Kişi kendini şöyle hissetmeye başlıyor. Ya yani ben işte böyle güzel görseller, efektler falan yapamazsam insanlar beni beğenmezler. Halbuki bu durum... Tam da söylediği yaratılmış ihtiyaç teorisi. Bu durumda sadece bunu elinde bulunduran ya da yapan kişi değil, bununla karşı karşıya gelen kişilerin de bu yönde bir beklentisi olması kitle endüstrisini tüketim toplumuna dönüştürüyor. Yani siz tiyatroya gittik, Ay hiç eğlenemedik derseniz tam da eleştirel teorinin söylediği şeyi eleştirisine, o eleştiriye muhatap olmuş oluyoruz. Hayat hep eğlenceler ibaret değildir. Özne hep böyle, Jijen'in yeni söylediğim gıdıklanan özne gibi, sürekli böyle eğlendirilmek zorunda olan bir özne değildir. Her şey eğlence değildir. Her şey tüketim değildir. Bazı şeyler can sıkıcıdır. Canımızın sıkılmanın bile aslında bu sıkıntı dediğimiz kavramın bile sosyolojik bir temeli vardır. Bütün bunlar bizim dışımızda belirleniyorsa ve bu şartlanmayla devam ediyorsak biz eleştirel teorinin savaş açtığı, ...o bireylerden oluyoruz. Peki burada nasıl çözüm bulacağız? Çözüm bireyin kendisinde mi? Bunları da söyleyerek... E, ...bu kısmı tamamlayalım. Bunlarla ilgili şeyde... ...Horkheimer'ın... E, ...sizler için de belki keyifli olabilecek... ...bir kitabı var. Akıl tutulması. Akıl tutulması kavramıyla... E, ...buna karşı bir şeyler söyleyecektir. Ve söyle, söylemi bu anlamda da çok... E, ...hoştur, eğlencelidir... O anlamda akıl tutulması olabilir. Bir başka şey Adorno'nun e, minima moralyası olabilir. Burada da e, bekleyen, bizi bekleyen tehlikelere dair şeyler söyleyecektir. Peki bu, hoş geldiniz hocam. Bu her iki eserde de ve özellikle akıl tutulmasından bizler neler söyleyebiliriz? E, bunlar üzerine biraz konuşalım. Şimdi günümüzde de düşündüğümüzde, eleştirel teoriyle ilgili düşündüğümüzde özneyle nesnenin, teoriyle pratiğin bir gerilimi var. Peki bu gerilimi sağlayan ne? Daha doğrusu bu gerilimi ortaya atan nedir? Bu gerilimi ortaya atan öznenin kendisi midir, Nesnenin kendisi midir, Teori midir? Pratik midir? Tabi burada Horkheimer gibi düşünürsek burada aslında belli çıkarların, ve belli çıkarların kullanımlarını kendilerinin bile savunamayacağı noktalarda karşımıza çıkması söz konusudur. Şöyle ki bir sapma söz konusudur. Yani pratik kendisini mesela yararcılık noktasında sapma göstererek temsil eder. Evet bir şeyin pratiği vardır. Yani iyi bir doktor olabilmeniz için teorinin üzerine bir pratisyenlik süreci geçirmeniz gerekir. Bu pratisyenlik nedir? Bu bir pratiktir ve çok önemlidir. Aynı bir sanatçının işte el işini geliştirmesi için çok fazla deneyimde bulunması gibi. Ama bu giderek günümüzde sapma gösterip yarara doğru dönüşmüştür. Teori dediğimiz şey. Teori kendi içinde içkin bir değerimi vardır, aşkın bir değerimi vardır. Bunu tartışır eleştiren teoride Adorno ve Horkheimer. Kendi içinde evet bir değeri vardır ama bunun mutlaklaştırılması, yani teorinin tek başına yeterli olacağını söylenmesi, bu mutlak söylem, bu da bir sapmadır. Peki, e, bu anlamda pratik böyle, teori böyle. <gülüyor> özneyle ile nesne açısından ne diyebiliriz? Öznenin tam da kendisine özneyim ben demesi mesela egoizm gibi bir sapmaya yol açabilir. Geçen hafta oldukça tartışmıştık yani bu. Jean-Paul Sartre'ın öznesi, böyle bir şey özne mi acaba, şımarık özne karşımıza çıkıyor, ben, ben, ben diyor. Sapma gösterirse egoizme doğru yola gidiyor, o yöne doğru gidiyor ama bir üretim biçimi oluyor o zaman. Bunun moda haline gelmesi, işte kitle endüstrisi oluyor, tüketim toplumuna dönüşümü oluyor. Nesne ile ilgili sapmalar, nesneye nesne olarak yön veriyorsun. Ama nesneyi az önce söylediğim, konuşmanın başında söylediğim fetiş noktasına getiriyorsan bir sapma yapıyorsun. İşte bütün bu tutulmalar, bütün bu sapmalar günümüzde ne öznenin kendisine, ne nesneye, ne teoriye, ne pratiğe değil tam da endüstriye yarayan şeyler. endüstrinin yeniden üretimlerine yarayan şeyler. Ne satın alıyoruz? Sapmaları satın alıyoruz. Yani herhangi bir şey, kitap çıktığında başlığına bakıp satın alıyoruz. Başlığında ne var? İşte bir şey var, hani jizek de bu yönde çok eleştirilir, gıdıklanan özne. Yani kendisi aslında bir şey satış yönü var, bir fetiş mi yaratıyor acaba diye. E, haberlerde baktığınızda, işte iletişim sektöründe baktığınızda tıklanma rekoru kıran neler? ...hani haberlerine girdiğinizde, baktığınızda, bir internet sitesine girdiğinizde... E, ...herhalde işte Adorno'nun söyleme günümüzde şu yönde tartışıldı bir panelde diyen bir haberin tıklanmasıyla... E, ...bir başka haberin işte banyodan çıkınca öyle bir şey oldu ki... ...üç tane nokta, bir de mozaik... ...buna yönelen kitlenin sayısı farklı... Benzer şekilde kullanılan, yani iletişimde, kitle iletişiminde kullanılan trikler diyebileceğimiz şeyler. Kişiler genelde bir ekranı dörde bölün kafanızda, genelde sağ üst köşeye bakıyorlar. Eğer solaklarsa bazıları sol üst köşeye bakmak durumu var. Bunu bilen görsel sosyolojik araştırmalar bunlara göre reklam tarifesi yapıyor. Yani girdiğiniz bir internet sayfasında nereye bakacağınız hemen hemen belli. Bunlar üzerine çalışan psikologlara belli şekillerde işte hibeler, projeler, bunlar üzerine çalışan psikologların şirketleşmesi, araştırma merkezlerinde çalışmaları yaptığımız şeyine nasıl daha iyi reklam yapabiliriz? Buna göre şekillenen bir dünya, söylem, işte sapma burada, bu bir akıl tutulması modeli oluyor o zaman. Akıl kendisi de bunun üstesinden gelemeyecek şekilde bir dünya sapma gösterebiliyor. Ha burada bir dikkate dikkatle üzerine gitmemiz bir nokta var. Onu söyleyip bitirelim. Şimdi aklın burada tartışılan ya da eleştiriye tabi tutulan şey kendisini kullanın biçimlerini. Sizce sizde nasıl uyandı zihninizde? Ak akıl kötüdür demiyor herhalde, değil mi? Eleştiri atıyor? Burada sorunlu olan eleştirel teorinin söylediği şeylerde, bütün söyleminde kötü ilan edilen aklın kendisi mi, aklın kullanım biçimleri mi? Kullanım biçimleri. Dolayısıyla bu bir aydınlanmanın tamamen ortadan kalkması gerektiği söylemi değil, aydınlanma üzerinden yapılan aklın kötü biçimleri veya kötü kullanım, yetkin olmayan kullanım biçimleri üzerine toplumsal bir eleştiri, bunu da ayırmak gerekiyor. Betül Hocam da çok dikkati çeker her konuşmasında. Yani aklı kötülemek bize geri dönülmez aslında. Bazı sorunlara götürür ve bu anlamda da her şey gider söylemine doğru gidebiliriz. O yönde eleştirel teorinin eleştirisi bu noktada değil. Aksine oldukça teorik anlamda da farklı bir yöntem eleştirisidir. Yani bir metot eleştirisi olarak karşımıza çıkıyor. Metotta bir yanlışlık, metotta bir Değişiklik önerisi var, bir yanlışlık tespiti var. E, metodolojik olarak da aklın kullanımında araya giren yeni öznelerden bahsediyor. Peki eleştirel teorinin 21. yüzyıla bağlayarak tamamlıyorlar. 21. yüzyıla doğru giderken ...yansımaları ne olacak? Örneğin Foucault, Lyotard, değil mi? Derrida. Hani bunların söylediği şeyler özellikle önemli. Neler diyecek bu e, teorisyenler, bu sosyal bilimciler? Şöyle şeyler diyecekler. İktidar mı diyorsun? Hangi iktidar mesela? Yani iktidar dediğin kavram hangi iktidar? Bu durumda evde mesela eşlerin kendi aralarında bir iktidar söz konusu. Toplumsal olarak bir iktidar mı? Evet var. Bu iktidar mesela devletle aynı şey mi? Değil mi? Bunları düşünmek. Ee, size işte verilecek olan kimlik belgesi, bu kimlik belgesinin hangi renkte olacağı, kadın ve erkeğe göre farklı renkte olacağı bir iktidar bu koca söylendi. Yani bütün bunlara eleştiri getirebilmek. Onun için toplumsal cinsiyet kavramının mesela kullanılması, cinsiyetin toplumsal olarak üretilmesi söz konusu oluşu. Bilgi dediğimiz şeyin herkesce değiştirilir veya yapılara girdiği yapılara göre farklılaşabilir olduğu. Artık o az önce örneğini verdiğim tiyatroya diye gittiğiniz ama tiyatrocunun önde bir koltukta oturduğu arkada görüntülerin geçtiği şeyin nasıl bir bilgi içerisinde değerlendirilecek? <gülüyor> Ve bu durumda da teknolojik kullanımın işte etiği önümüzdeki haftalarda tartışacağımız şeylerden biri. Öyleyse 20. yüzyılda felsefiye yolculuk kötüyle başladı. Kötülüğün Hani anlamlandırılması, arendin deyimiyle sıradanlığa dönüşmesi, bu kötülüğün sıradanlığı içerisinde yapılabilecek işte bireysel varoluşçu ya da başkaldırı hareketleri, bu başkaldırının nasıl gerçekleştirilebileceği, bu başkaldırdaki yalnızlığımız ve bu yalnızlığı yeniden üretim biçimleri karşısında aciziyete dönüştürülmesi, elimizin kolumuzun bağlanıyor oluşu eleştirel teoride böylelikle altı çizilmiş bir şey oldu. Ee, tabii özellikle Frankfurt Okulu adı altında şekillenen bu eleştirel teoride ve bu böylesine bir dünyada mesela demokrasi ne demektir? Böyle bir dünyada medya nedir, nasıl olmalıdır? Böyle bir dünyada devlet nedir, baskı nedir? Bireylerin özgürlüğünden ne kastedilmektedir? Yani satın alabiliyor olmam beni özgür kılmakta mıdır? ...gibi e, kültürel endüstrisine yönelik pek çok soru karşımıza çıkacaktır. E, bu anlamda 20. yüzyılın başladığı o kötümser havanın e, yine devam ettiğini aslında eleştirel teoride... ...ama halen geleceği kurabilmek için bir yeniden eleştiri hareketine girebilmek için... ...bilimlerin ya da bilimler altındaki sınıflandırmanın e, yeniden gözden geçirilmesi... Ve bu anlamda da yeni yeni bilgi türlerinin ortaya konulması söz konusu. 21. yüzyıl bu anlamda felsefeye başlarken elinde hazır olarak şöyle şeyler buluyor. Kendisini normalleştirmiş, yani kendisini standartlaştırmış bir bilim anlayışı. Bu standartlaştırmada teknoloji baskın ve teknoloji yoğun kullanımı, Böylelikle bilginin araçsallaştırılması, satılabilir, dolaşıma dönüştürülebilir oluşu. Sanatta, sanat-özgürlük ilişkisi içerisinde aykırılık, özgürlük ve sanatsallık gibi kavramların birbirinin yerine kullanımı, bireyin kendisi açısından ahlak dediğimiz şeyin herhangi bir işte e, kurallar olarak görülmesi ve indirgenmesi, Dinle ilgili söylenecek şeylerde ya da inanç sektöründe olan şeylerin metalaştırılması. Yani bugün çıkın şöyle bir emin önüne gezin bakın. En çok satan şeylerden biri zikirmatik. Yok işte cep telefonlarına en çok indirilen özellikler Türkiye'deki bu Apple Store, e, neydi Android sistemleri bu şeylerinde. işte ona yönelik şeyler, e, bütün bunlarda metalaşması, nesnelleşmesi. Mesela yine sosyolojide kullandığımız kent dindarlığı gibi bir kavramın ortaya çıkışı. Yani mutlak gördüğümüz, tek gördüğümüz bir şeyi bile farklı teorilerde, farklı yerlere konulması. Bir diğer yandan tabii ki burada ele alamadığımız ve özellikle Jean-Paul Sartre bağlantısını düşündüğümüz entelektüelin duruşu. Entelektüel kimdir sorusunun yeniden ortaya çıkışı. 21. yüzyıl bütün bunlarla az önce dediğiniz o post-truth meselesine gelecek. Ne oldu da birden böyle posturut çıktı ortaya canım, hani Trump bu kadar mı etkili, Trump'la mı oluştu bu kadar şey, hayır bunun bir kökeni var. Bu köken işte 20. yüzyıla kadar gelen felsefenin bıraktığı bazı miraslar, bazı eleştiri noktaları. O anlamda her birimizin yeniden yeniden bu araç sallaştırmalı, pozisyon almamız gerekecek. Bu pozisyonları alırken, bu duruşları alırken de herhalde en büyük yardımcımız felsefenin bize sağladığı eleştirel düşünce olacak. Bu anlamda yolculuğumuzu ben burada noktalamak istiyorum. ederim. sorum olacak yalnız. Peki hocam. Eleştirel tamam. teori diyorsunuz. Bu eleştirel teori postmodernizmin bir parçasıdır. Yani ondan farklı bir şey değil. Postmodernizm, daha doğru olmaz mı eleştirak teori? Çünkü eleştirak gibi teori bir teoriymiş gibi görüyor. Halbuki postmodernizm bütün bunları içeriyor yani. Teoriyi de içeriyor, taktiyi de içeriyor. Çok daha geniş bir kavramsiz geliyor. Postmodernizm mi daha geniş? Evet, çok daha geniş. Şimdi postmodernizm, şöyle bir sıkıntı var. Yani Postmodernizm tam da bu critical theory diye geçen şeyin ideolojik hale dönüştürülmüş hali. Yani postmodernizm kendisini pek çok alanda gösteren, pek çok alana yaygın bir biçimde gösteren, bunun metalaşmış hali, Postmodernizm dediğimiz zaman aslında çok daha geniş bir kavram değil de bir tür kullanımdan bahsediyoruz. Halbuki eleştirel teori teorinin kendisi, yani Adorno'nun, Horkheimer'ın, Marcus'un bunları ortaya koyarken hadi gelin postmodernizm diye bir şey ortaya koyalım. Ve bu da böyle olsun dedikleri bir durum değil. Biri başlangıcında yer alan düşünce ve yaptıkları eleştiri, eleştirinin kendisi kalsafi olarak. Bir diğeri bunun kullanım biçimi. Yani eleştirel teorinin belli bir biçimde kullanımıyla postmodernizm dalgaları iste. Onun için bu teori hani genel bilimsel literatürde eleştirel teori diye geçiyor. Bunu da ben demiyorum. Baştan aşağıya eleştiri. Yani Derrida e, ve işte... O farkında hep Frankfurt okulu. Bunlar, hayır, Fransız okulu. Onlar Frankfurt okulu değil. Yani Genç Dünya Harbi sonrası Fransa'da çıkan düşünürler. Evet. Onların bütün yaptığı her şey eleştiri. Başka Olabilir mi? Şey. Tamam. Yani buradaki şey eleştiren türden Onları Frankfurt e, okulu. Frankfurt'yı ayırmadan, Fransız'ı ve Almanya'yı ayırmadan... Hepsine postmodern ben, post ben Yok, o zaman şöyle oluyor. Tabii böyle bakışlar da var yani. Böyle diyenler de var. Ben şahsen ondan yana değilim. Neden Frankfurt okulunun kaygılarıyla, yani sizin Fransız okulu dediğiniz e, yapı bozucu ya da yapı sökümcülerin farklı kaygıları var. Burada fark ettiyseniz yapıyı bir anlamda sökmüyor. Yani öyle bir şey yok. Epistemolojileri çok farklı yöntemleri çok farklı. Burada kültür ve endüstri ilişkisinden gidiyor ama Deridanın bir endüstri kavramıyla ilgili bir derdi yok. Ha yani evet, işte daha sonraki biyolojin falan bedenle ilgili, body machine dediği şeyler falan var ama burada dolayimları çok farklı, farklı farklı bağlamları var. Onun için diyorlar, postmodernizm falan diyorlar. Bu da postmodernizmi hani bir anlamda bir okulmuş ve bilinçli bir şekilde gelişmiş gibi gösteriyor. Böyle değil. Yani Frankfurt Okulu'yla başlayan eleştirel okul ve eleştirinin her alana sosyal bilimler eliyle yayılması ve bu eleştirinin daha sonra çeşitli alanlarda işte Fransa'da epistemolojide, ontolojide veya etikte kullanımı, gramerle ilgili kullanımı, sinemaya ilgili yansımaları falan bunlar bir yöntem. Postmodernizm ise bütün bunların karşısında, karşısında ya da sonunda ele aldığımız bir sonuç bir anabaşlık gibi çıkıyor. Onun için postmodern'dir demek bazen belki haksızlık da olursun. Yani Adorno postmodern'dir demek. Bir modernizm eleştirisi var. Bir akılcılık eleştirisi var. Ama bu şu demek değil. Modernizm sona erdi. Her şeyini tamamladı. Yani artık yeni bir modernite kurma zamanıdır gibi bir anlama gelmemeli. Teşekkür ederim.